48. Sohbet ameli Salih Bu konuşma hicretin 545. yılında Şaban'ın 8. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim ki insanların hoşlanacağı şeylerle süslenir buna karşılık Allah'ın hoşlanmayacağı hususlarda onunla çekişirse Allah'a onu kendisine gazaplandırmış olarak kavuşur. Ey münafıklar! Peygamberler makamının sözüne kulak veriniz Ey dünyalık karşılığında ahireti satanlar Ey halka yaranma karşılığında hakkı satanlar Ey fani olan şeyler mukabilinde baki ebedi olan şeyleri satanlar Alışverişiniz ziyan etti, zarar etti Ana da gitti, sermayeniz de gitti Vah sizlere Siz aziz ve celil olan Allah'ın öfkesine talipsiniz Gazabına talipsiniz, şiddetli buğzuna talipsiniz. Zira kim ki insanlar için süslenir ve kendisinde bulunmayan hasretleri var göstermeye çalışırsa aziz ve celil olan Allah ona şiddetle gazaplanır. Sen zahirini şeriatın adabı ile tezyin et, süsle, güzelleştir. İçini de oradan insanları çıkararak tezyin et, onların kapılarını kapat. Kalbin zayiyesinden onları yok et. Öyle ki senin nazarında sanki onlar yaratılmamış olsunlar. Onların elinde sana gelebilecek ne bir zarar ne de bir fayda görme. Sen hep kalıbını yani zahirini süslemekle meşgul oldun. Kalbi süslemeyi ise bir kenara gittin. Kalbin süslenmesi tevhid ile olur, ihlasla olur. Yalnız aziz ve celil olan Allah'a, dayanıp güvenmekle olur onu zikretmekle olur her fiil ve hareketinde onu daima hatırda tutmakla olur ve ondan başkasını unutmakla ondan başkasının sevgisine kalpte yer vermemekle olur İsa aleyhisselam der ki salih amel öyle bir şeydir ki kendi üzerine mesela riyakarlık gösteriş gibi herhangi bir şeyin yüklenmesini sevmez ey ahmaklar Ey ahiret hayatına nispetle mecnunlar Ey dünya hayatına nispetle akıllılar Bu sizin aklınız öyle bir akıl ki Size hiçbir faydası olmaz Zira onu müralikte insanlara gösteriş yapmakta kullanıyorsunuz Sen imanı tahsil etmeye çalış Hasıl olunca da tevbe et Özür dile nadim ol Gözyaşlarını yanaklarından akıt Zira hiç şüphe yok ki Allah korkusundan alamak günah ateşlerini söndürür. Aziz ve celil olan Allah'ın gazap ateşlerini söndürür. Kalpten gelen bir nedametle tevbe ettiğin zaman sadık ve hakiki bir tevbenin nuru kişinin yüzünü aydınlatır. Ey oğul! Gücün yettiğince özünü korumaya ve açığa vurmamaya çalış. Eğer taşkın bir veç hale gelir de sana galebe çalarsa bu takdirde mazursun. Sevgi Hicap duvarlarını yıkar, ayağı duvarlarını yıkar, vücut duvarlarını, halkın görme duvarlarını yıkar. Sen, sen olmamaya çalış. Enaniyet, benlik davasından tamamen sıyrılıp Allah'a teslim olmaya çalış. Kendinden def edilen bir zararı veya elde ettiğin bir menfaati bizzat kendinin def ettiği veya bizzat kendinin celbettiği vehminden kurtulmaya çalış. Eğer Böyle yaparsan aziz ve celil olan Allah sana hizmet edecek ve sıkıntılarını giderecek birisini diker. Onun karşısında ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi ol. Cebrail aleyhisselamın yanındaki ashabı keyf gibi ol. Onun huzurunda kendi varlığından, kendi ihtiyar ve tedbirinden tamamen sıyrıl. Vücudu bulunmayan ihtiyarı iradesi ve Tedbiri bulunmayan bir varlık ol. Allah'ın senin hakkındaki hükümleriyle takdiratının yükleri üzerine çökmeye başladığı zaman onun huzurunda iman ve nefs ayaklarının üzerinde sabit kadem ol. İman kader ile bir arada durur. Kader ile bir arada sabit kadem olur. Nifak ise kaderden kaçar. Günler, geceler geçtikçe münafıkın bedeni zayıf var. Fakat nefsi, hevası, havai duyguları ve arzuları semirir. Sırf ve sır ve kalp gözleri körülür. Evinin kapısı mamurdur, gösterişidir. Fakat içi haraptır. Az ve celil olan Allah'ı kalbiyle ve kalpten gelen bir ihtiyakla değil, sadece dili ilahına, dili ile zikreder. Öfkesi Allah için değildir, nefsi içindir. Nefsani duygularını tatmin içindir. Mümin ise münafığın tamamen zıddınadır. O, aziz ve celil olan Allah'ı hem diliyle zikreder anar hem de kalbiyle. Birçok vakitlerde de kalbi zikreder, dili sessiz durur. Öfkesi yalnız Allah ve Resulü içindir. Nefsi, hevası, nefsane arzuları ve dünyası için değildir. Kimseye haset etmez. Allah'ın kullarına vermiş bulunduğu nimetleri kıskanmaz. Kimsenin de ona haset edecek hali kalmaz dünyevi saadetler ve kısmetler hususunda o saadetlere ve kısmetlere nail olanlara didişmez çekişmez ey ol, sakın ha sen sen ol dünyalık kısmet hususunda kimseyle çekişme didişme kimsenin elindeki nasibine mani olmaya kalkışma zira herkesin nasibi hal kendisini bulur eğer takdirde elinden alınması varsa o da olur bu senin isteğinle olmaz. Herkesin kısmeti kendisine teslim edilir. Sen ise başkasının kısmeti hususunda onunla çekişmekle kadere karşı gelme bakımından mahvolur, dereceden düşer, zelil ve rezil olsun. Sen başkasının kısmeti hususunda onunla çekişmekle onun nasibine nasıl mani olabilirsin ki? Bu hususta ezelde takdiri ilahi vardır. Dolayısıyla o kişinin nasibi hususunda Gerçekte Allah ile çekişmiş oluyoruz. Sen gerek kendi nasibin ve gerekse başkalarının nasibi hususunda Allah ile niza etmekle onun katında itibardan düşmüş oluyorsun. Bu durumda sana ilmin de fayda vermez. Nitekim aziz ve celil olan Allah buyurur. Yorucu işler yapandır. Gaşiye suresi 3. ayet. Şimdi Allah'a tevbet. Masum, günahsız kişi zariftir, güzel edep sahibidir, zekidir. Sana gönderdiği sıkıntı ve belalardan ötürü ona ulaşmak üzere çıktığın yoldan geri dönme. O belaları senden def etmesini bekle. Asla ümitsizliğe kapılma. Zira hiç şüphe yok ki bir andaki bir darlık diğer bir anda genişliğe dönüşür. Şanı yüce olan Allah her gün bir yaratıştadır, bir tecellidedir. Bu tecellileri kah bir topluluğa diğer topluluğa olur. Allah yolunda bulunmaya sabret. Onun takdirine razı ol. Zira sen bilmezsin. Belki de Allah halin içinde bulunduğun şu darlık ve sıkıntılı anında, anından sonra yeni bir durum yaratır. Yeni bir tecellide bulunur. Eğer sabredersen Allah belayı defletir. Ve senin için onun da seveceği, senin de seveceğin yeni bir durum yaratır. Yeni bir durumla tecelli eder. Ağlayıp sızladığın ve kadere karşı çıktığın takdirde ise belanı daha da ağırlaştırır, itiraz ettiğin için cezanı da artırır. Sizin Allah'ın takdirine karşı gelmenizin ve onunla çekişin düşmeninizin sebebi nefslerinizle, hevai arzularınızla ve emellerinizle bir arada bulunmanız, dünyayı sevmeniz ve dünyalık toplamaya hadis olmanızdır. Ey Ahal. Dünyevi ihtiyaçlarımız içinde çalışmak gerek. Öyleyse nefsleriniz dünya kapısında, kalpleriniz ahiret kapısında, özünüz ruhunuzda Allah'ın kapısında bulunsun. Ta ki nefs kalbe dönüşüp onun tattığını tadıncaya kadar. Kalp sır öze dönüşüp onun tattığını tadıncaya kadar. Sır özde fena fillaha yani Allah'ın kudreti karşısında yokluğa dönüşüp kendisi bir şey duymayacak ve kendi varlığı da hissedilmeyecek bir noktaya gelinceye kadar bu mertebeye ulaştıktan sonra Allah onu yeniden ihya eder. Fakat başkası için değil, kendisi için ihya eder. İşte bu anda o öyle kıymetli bir kimseyi, öyle kıymetli bir kimyevi eleman olur ki bir dirhemi bin dirhem altın eder. Külli, asli ve baki son mertebede işte budur. Benim söylediklerimi anlayıp inananlara ne mutlu. Onlarla amel edip ihlas sahibi olanlara ne mutlu, ne saadet o kimselere ki amelleri onları ellerinden tutar ve Allah'a yakınlaştırır. Ey o, Öldüğün zaman beni görür tanırsın. Beni sağında solunda senin için külfetlere katlanırken, sana zararlı olan şeyleri defetmeye çalışırken, senin için bir şeyler isterken görürsün. Daha ne zamana kadar insanlara Allah'ın tasarrufunu ortak koşacaksın? Daha ne zamana kadar insanlara dayanıp güveneceksin? Şu hususu katiyette bilmen gerekir ki Allah'ın iradesi taluk etmeden insanların hiçbiri sana fayda getiremez. Zarar da veremez. Fakiri de zengini de, efendisi de, zelil de. Sana aziz ve celil olan Allah gerek. Senin ona dayanman ona güvenmen gerek. Asla insanlara dayanma, güvenme. Kendi sahi gayretine, gücüne, kuvvetine ve dilinmene de dayanma, güvenme. Yalnız ve münhasıran, aziz ve celil olan Allah'ın fazlına dayan, ona güven. Sana çalışma gücü veren, çalışarak kazandığın emeğini, emeğini sana rızık olarak veren, Allah'a dayan, ona güven. İşte böyle yaparsan, o seni kendisiyle birlikte yürütür. Sana kudretinin harikalarını gösterir. Mukadderatı cümlesinden olan harikaları gösterir. Senin kalbini kendisine ulaştırır. Sana Sonra da o kalbe geçmiş günlerini hatırlatır. Tıpkı cennet ehlinin cennette dünyadaki günlerini hatırlaması gibi. Sebepler tuzağını parçaladığın zaman müsebbibe vasıl olursun. Yine yani sebepler perdesini ortadan kaldırdığın zaman onların arkasında Allah'a ulaşırsın. Adet ve alışkanlıkları bertaraf ettiğin zaman onların ardında Allah'a görürsün. Onların arkasında senin için harikuladelikler zuhur eder. Hizmet eden bilhayrı kendisi de hizmet edilen kişi durumuna gelir. İtaat eden sonraları kendisi de itaat olunan kişi seviyesine yükselir. İkram eden... Daha sonraları ikram olunan kişi durumuna gelir. Allah'a yakınlaşan yakınlaştırılır. Tevazı gösteren yüceltilir. Kerem ve ihsan sahibi olmaya gayret eden şereflendirilir. Güzel edep sahibi olan Allah'a yakınlaşır. Güzel edep seni Allah'a yakınlaştırır. Kötü davranış ise Allah'tan uzaklaştırır. Güzel edep Allah'a taattir. Çirkin davranışlar ise ona karşı günahkarlıktır. Ey ahal! Nefsinizle hesaplaşmayı ertelemeyin. Nefs muhasebesini geri bırakmayın. Ahiret hayatı başlamadan önce daha dünyadayken nefsinizle hesaplaşmaya koşun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Şurası muhakkak ki izzet ve celal sahibi Allah ileri derecede takva sahibi kullarını". Dünyada hesabı çekmekten haya ile sen ileri derecede takva sahibi olmalısın. Aksi halde ilahi lütuf ve yardımdan mahrumiyet tepenledir. Dünyadaki yaşayışında ileri derecede takva sahibi ol. Aksi halde bütün heves ve arzuların dünyada da ahirette de hasletlere, nedametlere ve ahvahlara döner. Paranın büyüğü cehennem hanedir. Küçüğü de hüzün hanedir hanedir. Hele hele onları haramdan kazanıp parama sarf ettiysen benim bugün söylediklerim sana yarını açıkara olacaktır. Fakat sen bugün körsün, sağırsın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bir şeyi sevmen onun hakkında seni kör ve sağır yapar. Kalbini dünya sevgisinden temizle. Onu çıplak hale getir. Acıktır. Acıktır. Susat, ta ki aziz ve celil olan Allah onu giydirsin, yedirsin, içesin. Zahirinde batınınıza ona teslim et, tasalanma. Sen senlikten çık, enaniyet ve benliğini erit. Kayıtsız şartsız Allah'a teslim ol. Ebediyen tasasız bir amele gibi ol. Sen hep çalış, işin akıbetini Allah'a bırak. Zira dünya çalışma yeridir. Ahiret ise ücret alma yeridir. Bahşiş ihsan alma yeridir Hediye alma yeridir Salih kişiler için Umumiyetle durum böyledir Fakat nadiren onlardan bazıları da vardır ki Allah bunları Dünyada çalışmaktan muaf tutmuştur O onlara nimetlerini verir Rahmetini saçar Ve daha ahiret hayatı Başlamadan Rahatlarını dünyada Alel acele ihsan eder Onların sadece farzları Eda etmeleriyle yetinir Nafilelerden kendilerini muaf tutar. Zira farzlar hiçbir halde ve hiçbir mertebede sakıt olmaz. Kişi hangi halde ve hangi mertebede bulunursa bulunsun onlara behemal eda etmek zorundadır. Fakat sadece farzların ile yetinecek mertebeye ulaşmış kullar pek nadir. Hatta nadirin de nadiridir. Ey oğul! Hevaihi nefsani arzuları bırak, nefsinin bu tür isteklerine yüz çevir. İşte o zaman daha dünyada rahat ve huzura kavuşursun. Hiç şüphen olmasın ki dünyadaki kısmetlerin behemal seni bulur sana ulaşır. Kısmetin sana gelir. Hem de sen efendi izzet ikramı ikrama boğulmuş arınılır bir kişi durumunda olalım. Yediğini nefsani hevai istek ve arzularının şevkiyle yeme. Zira böyle hareket etmek bir perdedir hem de öyle bir perdedir ki izzet ve celal sahibi Rabbine karşı kalbini perdeler. Mümin nefsi için yemez, nefsinin hevai arzularının tesiriyle yemez, nefsi için giyinmez, nefsi için faydalanmaz, nefsi için zevklenmez. Bilekiz aziz ve celil olan Allah'a kulluk edebilmek için daha fazla güç kuvvet kazanmak maksadıyla yer içer giyinir. Allah'ın huzurunda sağlam durmasını ve sıhhatli olmasını sağlayacak şeyleri yer. Şeriat ölçüleri dahil yer. Nefsane duygularını ve zevklerini tatmin etmek maksadıyla yemez. Aziz ve celil olan Allah'ın emriyle yer. Zamanın kutbunun veziri mesabesindeki abdal, aziz ve celil olan Allah'ın fiiliyle yer. Kutbun yiyip içmesi ve tasarrufu ise Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin yiyip içmesi gibidir. Kutubun tasarrufu nasıl böyle olmasın ki? O Resulullah'ın ümmeti arasında kendisinin evladıdır, naibidir, halifesidir. Kutup Allah'ın halifesi, Resul aleyhisselamın halifesidir. O mananın halifesidir. Batının halifesidir. Müslümanların emiri, devlet reisi ise zahirin halifesidir. Her Müslüman Müminlerin emiri olan devlet reisine tabi olmak ve itaat etmek zorundadır. Hiçbir Müslümana müminlerin emiri devlet reisine karşı gelmek ve itaat etmemek caiz değildir. Hatta denir ki eğer Müslümanların emiri devlet reisi adil bir ise o aynı zamanda zamanının kutbudur da. Yani batın ve mane kutupluğu onun üzerindedir. Bu işin kolay olduğunu sanmayın. Zira başınıza bir kişi vekil kılınmıştır. O, Müslümanların emiri olması sıfatıyla sizin zahirle alakalı işlerinizi derecede etmektedir. Zamanın kutbu olması sıfatıyla da batınla alakalı hallerinizle meşgul olmaktadır. Hiçbir kimse müstesna olmamak üzere sizden her biri kıyamet günü getirilir. Bu arada yanında dünyadayken iyilikleri ile kötülüklerini yazmakla vazifeli melekler bulunur. Bu meleklerin beraberinde 99 sicil defteri vardır. Her sicil defterinin büyüklüğü gözün alabildiği yer mesafesindedir. Onda kişinin iyilikleri, kötülükleri ve bütün kendisinden sadır olanlar mevcuttur. Kendisine bunları okuması söylenir. O da okur. Eğer dünyadayken iyilikler etmemişse okuyamaz. Zira dünya hikmet evidir, çalışma yeridir. Orada çalışıp güzel amel ve hareketlerde bulunmak gerekir. Ahiret ise kudret yeridir. Dünyadaki güzel amel ve hareketlerin ecrini alma yeridir. Eğer dünyada güzel amel ve hareketlerde bulunduysan ahirette onların ecrine nail olur. Dünya hayatı bir takım aletlere ve sebeplere ihtiyaç gösterir. Yani dünyada birçok şeyler, bir takım alet, edavat, uzuvlar ve sebeplerle olur. Mesela konuşmak dil ile, işitmek kulak ile olur. Ahiret hayatında ise aletlere ve sebeplere ihtiyaç yoktur. Orada işler aletsiz, uzursuz ve sebepsiz olur. Mesela sizden biri, dünya hayatı ile alakalı sicil defterindekiler inkara kalkışırsa, kendi uzuvları dile gelerek bütün o defterlerdekileri açıklar, her uzuv dünyada işlemiş bulunduğu bütün amelleri başlı başına açıklar. Ey insanlar! Sizler büyük işler için yaratıldınız. Fakat bundan haberiniz bile yok. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize asla döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Müminin Suresi 115. Ayet